Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah vebaat. Peygamberimizin ümmeti üzerindeki hakkı isimli kitabımızın 78. sayfası. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nasıl salat getirilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirme şekilleriyle ilgili pek çok hadis vardır. Bunları kaynaklarıyla birlikte zikredeceğiz inşallah. 1. Buhari sahihinde Kâb bin Ucreden şunu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza geldi. Biz de ona ey Allah'ın Resulü sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Peki sana nasıl salat getireceğiz dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Şöyle söyleyin Allah'ım Muhammed'e ve ailesine İbrahim'e ve ailesine salat ettiğin gibi salat et. Sen Hamid ve Mecid'sin. Allah'ım İbrahim'i ve ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve ailesini mübarek kıl. Sen Hamid ve Mecid'sin. 2. Evet. Yine Buhari'de şöyle bir rivayet vardır. Ebu Said el-Hudri ey Allah'ın Resulü bu sana selam onu öğrendik. Sana nasıl salat? ...getireceğiz dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah'ım, kulun ve elçin olan Muhammed'e İbrahim'e salat ettiğin gibi salat et. İbrahim ve ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed ve ailesini mübarek kıldığın. Üç. Yine Buhari'de Ebu Hümeyd Es-Saidî'nin şu rivayeti vardır. Sahabileri, ey Allah'ın Resulü sana nasıl salat getireceğiz diye sordular... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Şöyle söyleyin. Allah'ım Muhammed'e, eşlerine ve çocuklarına, İbrahim'in ailesine salat ettiğin gibi salat et. İbrahim'in ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i, eşlerini ve çocuklarını mübarek kıl. Sen Hamid ve Mecid'sin. 4. Ebu Davud'da Albani'nin de sahih dediği bir rivayet vardır. Ebu Mes'ud el-Ensari şunu anlatıyor, Saat bin Ubade'nin meclisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi, Beşir bin saat ona şunu sordu, Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat getirmemizi emretti ama sana nasıl salat getireceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu, keşke ona böyle bir şey sormasaydık diye içimizden geçirdik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım İbrahim'e salat ettiğin gibi Muhammed'e ve ailesine salat et. İbrahim'i mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve ailesini mübarek kıl. Sen Hamid ve Mecid'sin deyin. 5. El-Hakem şunu rivayet ediyor. Allah'ım İbrahim'e salat ettiğin gibi Muhammed'e ve Muhammed ailesine salat et. Sen Hamid ve Mecid'sin. Allah'ım İbrahim'i mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve ailesini iki alemde mübarek kıl. Sen Hamid ve Mecid'sin. Hadis Ebu Davud'da geçmekte. 6. Ukbebin Amr'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şöyle söyleyin. Allah'ım Ümmi Peygamber Muhammed'e ve onun ailesine salat et. Hadis Ebu Davud'da geçmekte. İbni Macide, Ebû Hümeyt Es-Saidî'nin rivayet ettiği şu hadis vardır. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bize sana salat getirmemiz emredildi. Ama biz sana nasıl salat getireceğiz diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şöyle söyleyin. Allah'ım Muhammed'e, eşlerine ve çocuklarına, İbrahim'e salat ettiğin gibi salat et. İbrahim'in ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i, eşlerini ve çocuklarını iki cihanda mübarek kıl. Sen Hamid ve Mecid'sin. 8. Nese'i de Albani'nin sahih dediği Ebu Mesud'un rivayet ettiği şu hadis vardır. Şöyle söyleyin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine salat ettiğin gibi salat et. İbrahim'in ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve ailesini iki cihanda mübarek kıl. Sen Hamid ve Mecid'sin. Selam bildiğiniz gibidir. 9. Talha bin Abdullah şöyle anlatıyor. Biz Allah'ın Resulü sana salat nasıl getirirler dedik. O da şu cevabı verdi. Şöyle deyin. Allah'ım İbrahim ve ailesine salat ettiğin gibi Muhammed ve ailesine salat et. Sen Hamid ve Mecid'sin. ''İbrahim'i ve ailesini mübarek kıldığın gibi, Muhammed'i ve ailesini mübarek kıl.'' Hadis Neseyide geçmekte. 10. Yine Neseyide, Albani'nin de sahih dediği Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği şu hadis vardır. Şöyle söyleyin. Allah'ım, İbrahim'e salat ettiğin gibi, kulun ve elçin Muhammed'e salat et. İbrahim'i mübarek kıldığın gibi, Muhammed'i ve ailesini mübarek kıl. 11. İbni Kesir tefsirinde şöyle diyor. Ebu Hatim Kâb bin Ucreden şunu rivayet ediyor. Allah ve melekleri peygambere salat etmektedir. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin. içtenlikle selam edin. ahsap suresi 56. ayetindeki meali, ayet inince ey Allah'ın Resulü sana nasıl selam verileceğini öğrendik. Sana salat nasıldır dedik. Cevabı şu oldu. Şöyle söyleyin. Allah'ım, İbrahim'e ve ailesine salat ettiğin gibi, Muhammed'e ve ailesine salat et. Sen Hamid ve Mecid'sin. İbrahim'i ve ailesini mübarek kıldığın gibi, Muhammed ve ailesini mübarek kıl. Sen Hamid ve Mecid'sin. Alimler kitaplarında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatın pek çok şeklini zikretmişlerdir. Biz bu kadarıyla yetinelim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili, ilgili sakınılması ve dikkat edilmesi gereken şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan söylemenin günahı. Yalancılık, kötülenen ve nefret edilen bir şeydir. Allah ve Rasulü ondan nefret etmektedir. Hiçbir mümin ondan hoşlanmaz. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Sonra gönülden dua edelim de, Allah'ın lanetini yalancıların üstüne atalım. Ali İmran suresi ayet 61. Yalan, sahibini sapıklığa götürür. Sapıklık da yalancıyı cehenneme götüren sebeplerdendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yalan sapıklığa götürür. Sapıklık ise cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak yazılır. Hadis Bukhari ve Müslüm'de geçmekte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalandan sakındırmak için şöyle demiştir. Başkalarını güldürmek için yalan söyleyen kimseye yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. İnsanları güldürmek için şakayla yalan söyleyen kimseyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haram işlemiş kabul ediyor ve ona yazıklar olsun diyor. İnsanların aleyhinde ve lehinde Yalan söylemenin sonu böyle olursa, kasten peygamber adına yalan söylemenin hali nasıl olur acaba? Onun kalacağı yerin cehennemin dibi olduğunda şüphe yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan söylemek, insanlardan herhangi birinin adına yalan söylemek gibi değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi arzu ve heveslerine göre konuşmaz. Ancak Rabbi ona Cebrail vasıtasıyla vahiy göndererek öğretir, veya kalbine ilka eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği söz ve hadisler Allah'ın kendisine vahyettikleridir. Bu konuda onun adına yalan söylemek cehenneme girmeyi gerektirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ümmetine şöyle açıklıyor. Kim benim adıma bilerek yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Hadis İbn-i e geçmekte. Benim adıma yalan söylemeyin. Benim adıma yalan söylemek, bunu yapanı cehenneme sokar. Hadis İbni Maci'de geçmekte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan söyleyen herkes, bu ağır tehditle karşı karşıyadır. Bununla ilgisi olan, razı olan veya rivayet eden de böyledir. Ebu Katade Radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Hasan hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Benden çok hadis rivayet etmekten kaçının. Her kim benim ağzımdan bir şey söylemek isterse hak veya doğruyu söylesin. Kim benim söylemediğim bir sözü kasten uydurup bana isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın hadis İbn-i Mâce'de İbn geçmekte. Bundan dolayı Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ettikten sonra söylediğinin mana ile aktarılmış olduğuna dikkat çekmek için Ev kema kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya Resulullah'ın dediği gibi derdi. Çünkü lafız yani metin başka bir, bir lafız alabilir olabilirdi. Bu aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğine ilave etme veya ondan eksiltme yapılmaksızın korku, korkulduğu içindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi konusunda gösterilen bu dikkatten dolayı onları tebrik etmek gerekiyor. Selefin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri konusunda gösterdiği duyarlılık hakkında şöyle bir rivayet vardır. Abdurrahman bin Ebu Leyla şöyle anlatıyor. Zeyd bin Erkam'a şöyle dedik. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden hadis rivayet ettik. O da bize şöyle dedi. Biz artık yaşlandık ve unuttuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet etmek çok ciddi bir şeydir. Eşşabi şöyle anlatıyor. İbni Ömer radıyallahu anhuma ile bir yıl birlikte oturdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey rivayet ettiğini duymadım. Bu ondan naklederken ilavede bulunmaktan ve eksiltmekten korktuğu içindi. Biz bu insanların yanındaki mutat toplantılarda da böyleydi. İlim meclislerinde alimlerin öğrettiği hadisleri, hadislerin onun namına tebliğ edilip duyurulması gerekir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapılmasını emrediyor. Bir ayet bile olsa onu benden başkasına ulaştırın. Hadis Bukhari'de geçmekte. Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bıraktırlar. Kim peygamberin mirası olan ilmi elde ederse tam bir nasip almış olur. Buhari'nin sahihinde geçen bir hadiste peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Benim adıma yalan söylemeyin. Benim adıma yalan söyleyen kimse mutlaka cehenneme girecektir. Müslim'de şöyle denilmektedir. Benim adıma yalan söyleyen cehenneme girer. Burada yalan bir şeyi ister kasıtla. İster hata ile olduğundan farklı, çarpıtarak haber vermektir. Hata yapan, ittifakla günahkar değildir. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çok hadis rivayet etmek, farkına varmadan rivayet eden kimseyi hataya düşürebilir. Hata sebebiyle günahkar olmasa bile, çok hadis rivayet etmesi sebebiyle günahkar olabilir. Zira çok hadis rivayet etmekle hata ihtimali vardır. Güvenilir, ravi hata yaparak hadis rivayet ettiğinde yanlış olduğu bilinmeden hadis ondan alınır. Naklinden emin olduğu için devamlı onunla amel edilir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği bir şeyle amel edilmesine sebep olur. Çok hata yapmaktan korkan kimse kasıtlı olarak çok rivayette bulunduğunda onun günaha girmeyeceğinden emin olunmaz. Bundan dolayı Ez-Zübeyir falanca ve falanca gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden hadis rivayet ettiğini duymuyorum diye sorulduğunda o şöyle cevap veriyor. Ben ondan ayrılmadım. Ama şöyle dediğini duydum. Benim adıma yalan söyleyen cehennemdeki yerini hazırlasın. Hadis Bukhari'de geçmekte. Ebu İsa ettirmizi şöyle diyor. Abdullah bin Abdurrahman'a yani Ebu Muhammed darmi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yalan olduğunu bilerek benim adıma bir hadis rivayet eden kimse yalancılardan birisidir. Hadisini sordum ve ona şöyle dedim. İsnadının yanlış olduğunu bilerek bir hadisi rivayet eden kimse kendisinin, peygamberin bu hadisinin hükmüne girmesinden korkar mı? Yahut insanlar bir mürsel hadis rivayet ettiğinde ve onlardan birisi onu isnad ettiğinde yahut isnadını kaybettiği zaman bu hadisin hükmüne girmiş olur mu? O da şöyle cevap verdi. Hayır. Hadisin anlamı şudur. Kişi aslı olup olmadığını bilmeden bir hadis rivayet ettiğinde onu uydurmuş demektir. Asıl ben onun bu hadisin hükmüne girmesinden korkarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövmek. Veya onunla alay etmek. Allah'ım bunlardan sana sığınırız. Müslüman, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sövmenin apaçık bir küfür olduğundan şüphe etmez. Her Müslüman ona karşı yapılan bu küstahlığa dayanamayıp üzülür ve ağlar. Ona sövülmesi veya onunla alay edilmesi, laneti, ayıplanmayı, ebediyen cehennemde kalmayı, Allah'ın gazabını... İslam ve iman dairesinden çıkmayı gerektiren apaçık bir küfürdür. Nasıl olmasın? Allah'ın kitabı bunu şöyle açıklıyor. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve onun elçisi ile mi alay ediyorsunuz? Hiç özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra küfrettiniz. Tevbe suresi ayet 65 ve 66. Bu ayet kardeşlerim, Tebuk savaşındaki bazı münafıklar hakkında inmişti. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hakkında şöyle diyorlardı. Biz bunlar gibi karınları büyük, dilleri çok yalan söyleyen ve savaşta da çok korkak olan kimseler görmedik. Bu alay etmek ve savaşta müminlerin hızını kesmek içindi. Yüce Allah peygamberle getirdikleriyle alay edenlerin ve ona sövenlerin kafirliklerine hükmeden... Aralarında kıyamete kadar okunacak bir Kur'an ayeti indirdi. Nesai'nin sünneninde Albani'nin de sahih dediği şöyle bir hadis vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine söven ve hakaret eden bir kadının öldürülmesini söylemiştir. Bu sadece onun davranışının Allah'a, Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün müminlere göre ağır bir şey olduğu içindi. Allah'ın kemal yani mükemmellik sıfatı vardır. Onun kitabı kendi sözlerinden meydana gelmiştir. O da Allah'ın kemal sıfatlarındandır. Onun Resulü yaratılmışların en mükemmeli, Efendisi, peygamberlerin sonuncusu ve alemlerin Rabbinin dostudur. Kelamını yani Kur'an'ı ulaştırmak için Allah onu seçti. Bu da onun yüce Rabbi katındaki mevki ve derecesi sebebiyledir. Allah ile kitabı elçisi veya dinindeki bir şeyle alay eden kimsenin kafir ve münafık olduğu açıktır. O alemlerin Rabbinin düşmanıdır ve onun güvenilir elçisini inkar etmiş demektir. Nakledildiğine göre birçok ilim adamı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövme veya onu ayıplamadan dolayı kişinin kafir olacağında ve öldürülmesi gerektiğinde İttifak etmişlerdir. İmam Ebu Bekir El-Münzir Rahimehullah şöyle diyor. "Alimlerin çoğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sövmenin haddi kat'idir. Öldürülerek cezalandırılmasıdır demişlerdir. Malik el-Leys, Ahmet, İshak ve Şafii bu görüştedirler. Şüphe yok ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövmek, onunla alay etmek, onu ayıplayıp veya küçümsemek küfürdür. Bunu yapanın kanı ve malı helaldir. Kadıiyat şöyle diyor. Ümmet Müslümanlardan onu ayıplayanın ve ona sövenin öldürülmesinde ittifak etmiştir. Maliki imamlarından Muhammed bin Sahnun rahimehullah şöyle söylüyor. Alimler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme söven ve onu ayıplayan kafir olur. Bunları yapana Allah azap edecektir demişlerdir. İmamlar onun öldürülmesine hükmetmişlerdir. Ayrıca onun kafir olduğundan ve ona azap edileceğinden şüphe eden de kafir olur demektedirler. İslam İbni Teymiye Rahimahullah da şöyle söylüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme söven Müslüman da olsa kafir olur ve itirazsız öldürülür. Bu aynı zamanda dört imam ve başkalarının görüşüdür demektedir. Bazı ilim adamları böyle bir kimsenin tövbe etmesi istenmez, utanç verici ve güldürücü bir şekilde resminin yapılması gibi hakareti ister sözle ister fiille yapmış olsun o kimse öldürülür demişlerdir. Hür Müslümanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi koruması gerekir. Böyle bir durumda eli kolu bağlı olarak duramaz. Bu konudaki emir ciddi ve çok önemlidir. Subhanek Allahumma ve bihamdik eşhedü en ilaha illa entestagfiruke ve etubu ileyk. Ahire davana en elhamdülillahi rabbil âlemin.